وَصَوْمُ النَّذِر۪ي وَالْكَفَّارَاتِ vacibun Nezir orucu yani adamıştır adam şu işim olursa üç gün oruç tutacağım demiştir ee, bu orucu tutacak vaciptir orada e, sizde de delil olarak şu ayeti almış وَالْيُوْفُ نُذُورَهُمْ نُذُورَهُمْ nezirleri demek onlar nezirlerine yani adaklarına öfa göstersinler onlar yerine getirsinler Vesavmun e, nezir orucu adadınız Muayyense işte falan gün oruç tutacağım dediyseniz Muayyense orucunuz Dahve-i Kübra'ya kadar niyet edebiliyordunuz Dahve-i Kübra, Ramazan orucu, nafile oruç Bir de nezri muayyen Günü belli olan adanmış oruç Adadığınız oruç Onların niyetini ne zamana kadar yapabiliyordunuz? Daveyi Kübra'ya kadar. Yani büyük kuşluk vaktine kadar, öğleden işte bir saat önceye kadar niyet ederseniz, ama öncesinde bir şey yememiş olacaksınız. Niyetiniz geçerli olurdu. Ama eftal olanı geceden niyet etmekti, akşamdan niyet etmekti. Eğer nezir mutlak olsa, yani gününü belirtmediniz, bir gün oruç tutacağım dediniz ama hangi gün olduğu ile alakalı bir ifadeniz yok. O zaman bu orucu ne zaman niyet edeceksiniz? Geceden. En geç niyetinizi imsak vaktine kadar, fecri, sadâ kadar yapacaksınız. Ondan sonra niyet etseniz olmaz.